Alhamdulillahirrabbilalemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi on bi ihsanin ila yevmedin emma ba'd Bugün 27 Ağustos 2012 Pazartesi İbn Husayn'in tefsir üstüne giriş şerh derslerimizin 9. dersi Evet en son kaldığımız yer Kur'an'ın tercümesi Evet Burada tarih düşeceğimiz pek bir şey yok Okuyalım hızlıca. Evet Bundan sonraki batlarda biraz tarih düşeceğiz tabi Evet Kur'an'ın tercümesi. Sözlükte tercüme hepsi beyan ve açıklama anlamı çerçevesinde değişik manalar hakkında kullanılır. Evet yani İbn-i bu hafta Kur'an'ın tercümesinden bahsediyor bize. Yani Kur'an'ın tercümesinin hükmü nedir? Diğer dillere tercümesinin vesaire. Evet. Terim olarak bir sözü başka bir dille ifade etmektir. Kur'an tercümesi başka bir dille Kur'an'ın anlamını ifade etmek demektir. Kur'an tercümesi iki türlüdür. Birincisi harfi tercüme olup her... Her bir kelimenin diğer dildeki karşılığının konulması ile olur. Yani Kur'an'daki tek tek kelimeleri düşünün. İşte bakaratun, inek ne demek? Böyle tek tek kelime. Evet. İkincisi ise anlam veya tefsir tercümesi. Bu da sözlerin anlamının nafızlara ve sıraya riayet etmeden bir başka dil ile ifade edilmesi demektir. Evet. Mesela Yüce Allah'ın muhakkak biz onu akıl edip anlayasanız diye Arapça bir Kur'an kıldık. Zuhruf 3. Ayeti harfi olarak Tercüme edilmek istenirse bu ayetin her bir kelimesinin karşılığı Kur'an'daki sırası ile birer kelime konularak yapılır. Mana yoluyla tercüme ise ayetin ihtiva ettiği mananın tamamının tercüme edilmekle birlikte her bir kelimenin anlamı ve sırasının göz önünde bulundurulmamasıdır. Böyle bir tercüme toplu anlamıyla yapılan tefsire yakın bir muhtevaya sahiptir. Kur'an tercümesinin hükmü Kur'an-ı Kerim'in harfi tercümesi çoğu ilim adamına göre imkansız bir şeydir. Çünkü bu tür tercümede gerçekleşmesine imkan bulunmayan bir takım şartlar aranır. Söz konusuz şartlar şunlardır. A. Kur'an'ın tercüme edileceği dilde kendisinden tercüme edildiği dilin karşılığında harfiyen kelimelerin varlığı. Tabi yani Kur'an'ın harfiyen tercümesi birçok noktada mümkün değildir. Çünkü bazı kelimeler vardır ki başka diller bunu karşılamıyor. Evet. B. Tercüme edilecek dilde kendisinden tercüme yapılan dil olan Arapça'ya benzer edatların manalarını karşılayacak edatların varlığı. C. Kendisinden tercüme edilen dil ile tercüme yapılacak dilin kelime sıralanışı itibariyle cümle sıfat ve izafetlerde benzerlik arz etmesi. Evet isim tamlaması sıfat tamlaması çok önemli değil şu an için bunlar evet kimi ilim adamının görüşüne göre harfi tercümen harfi tercümenin bir ayetin bir bölümünde ya da ona benzer buyruklarda tahakkuk mümkündür. Tahakkuku tahakkuku mümkündür. Fakat bu kadarında bir de tahakkuku mümkün ise yine haramdır. Evet. Çünkü anlamın tamamını ifade etmesine imkan olmadığı gibi Arapça ve her şeyi beyan eden Kur'an'ın ruhlara yaptığı tesiri yapmasında da imkan yoktur. Yapmasına da imkan yoktur. evet. Ayrıca böyle bir tercümeyi gerektiren bir zorunluluk da bulunmamaktadır. Çünkü mana yoluyla tercüme ona ihtiyaç bırakmamaktadır. Evet, mana yoluyla tercüme buna ihtiyaç bırakmıyor, evet. Buna göre harfi tercüme fiilen bazı kelimelerde mümkün olsa bile şer'an kabul edilmemiştir. Ancak özel bir kelime, terkibin tamamı tercüme edilmek, sizin muhatabın anlaması için, muhatabın dili ile tercüme edilmesi hali müstesnadır. Bunda bir sakınca olmaz. Mana yoluyla Kur'an'ın tercümesi ise esas itibariyle caizdir. Çünkü bunda bir sakınca yoktur. Hatta Arapça konuşmayan kimselere Kur'an ve İslam'ın ulaştırılmasına araç olacaksa va vacip dahi olabilir. Çünkü bunların ulaştırılıp tebliğ edilmesi vaciptir. Kendisi olmadan vacibin yerine getirilmesi mümkün olmayan her bir işte vaciptir. Fakat bunun caiz olabilmesi için bazı şartlar aranır. 1. Bu tercüme... Kur'an'a ihtiyaç duyulmayacak şekilde alternatif haline sokulmamalıdır. Buna göre bu tercümenin yanı başında Kur'an'ın Arapça olarak yazılması da gerekir. Böylelikle bu tercüme Kur'an'a tefsir gibi olur. 2. Tercümeyi yapan kimsenin her iki dildeki lafızların medulleri ve anlatım bağlamında neleri gerektirdiğini bilen kimse olması. 3. Kur'an-ı Kerim'deki şer'i lafızların anlamlarını bilen bir kişi olması. Kur'an-ı Kerim tercümesi ancak bu hususta kendisine güven duyulan bir kişi tarafından yapılmışsa kabul olunur. Bu tercümeyi yapacak kimsenin dininde istikamet sahibi bir Müslüman olması gerekir. Evet. Ashab-ı kiramdan tefsir yapmakla meşhur olanlar. Evet. Buradan sonrası çok önemli. Çünkü biz dedik selefin tefsiri bizim için olmazsa olmaz çok önemli. Dolayısıyla bu Se selefin içerisindeki tefsirde meşhur olan kimseleri bilmemiz lazım ki yarın evvel gün biz tefsir okuduğumuzda bu kimselerin sözlerine özellikle dikkat edelim, kim olduklarını bilelim, tefsirdeki konumlarını fark edelim ve ona göre hareket edelim. Bu bağlamda çok önemlidir. O yüzden şimdi e, biz bu e, bahsin sonunda talik düşeceğiz buna, önemli malumatlar vereceğiz. Tabir sayı ise selefin müfessirlerini tanın tanıyacağız. Evet. Şimdi Ashab-ı Kiram'dan tefsir yapmakla meşhur olanlar. Bakın hakikaten bu çok önemli. Evet. Tefsir ile ün kazanmış pek çok sahabi vardır. Suyuti bunlar arasında dört halife olan Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radiyallahu anhumu zikretmekle birlikte ilk üçünden gelmiş tefsir rivayetleri çok değildir. Evet. Çünkü onlar halifelik göreviyle meşgul olmuşlardı. Ayrıca tefsiri bilenlerin çokluğu evet. dolayısıyla bu hususta onlardan nakide bulunmaya ihtiyaç da evet. vardı. Ebu Bekir Osman e, Ömer radıyallahu anhum bunlar e, halifelikle uğraştıkları için eee çok fazla fırsat bulamadılar tefsire ve onlardan gelen nakiller azdır. Ali radıyallahu anh'a gelince o da halifelikle uğraştı. Ona gelince onun cevabı birazdan iyi anlaşılacaktır. Evet. Yine ashab-ı kiram arasında tefsir ilmini kazanmış olanlardan Abdullah bin Mesud ile Abdullah bin Abbas da vardır. Bu iki sahabe ile birlikte Ali bin Ebi Talib'in hayatı hayat tercümesini verelim. Evet. Bir Ali bin Ebi Talib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu kızı Fatıma'nın eşidir. Allah ondan ve eşinden razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakın akrabaları arasında ilk iman eden odur. O bu ismiyle ün kazanmıştır. Künyesi ebul Hasan ile Ebu Turab'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gör görevlendirilmeden önce dünyaya gelmiş, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde büyümüştür. Onunla birlikte bütün gazalara katılmıştır. Pek çoğunda sancağı o taşımıştır. Sadece Tebuk gazvesine katılamamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aile halkına bakmakla görevlendirmiş ve ona şöyle demişti. Sen Harun'un Musa'ya konumu ne ise bana göre o konumda olmaya razı değil misin? Şu kadar var ki benden sonra peygamber gelmeyecektir. Ali radıyallahu an hakkında nakledilen menkıbe ve faziletler kadar başkası hakkında nakledilmiş değildir. Onun sebebiyle iki kesim helak olmuştur. Ona düşmanlık yapan ve menkıbelerini gizlemeye çalışan nasibiler ile iddia ettikleri sevgilerinde mübalağa eden ve kendisinin ihtiyaç duymayacağı hatta düşünüldüğü takdirde ona bir çeşit hakaret sayılabilecek mekkubeler duydurmuş olan rafiziler ve şiiler yani, yani düşünün ki nasibileri duyduğunuz zaman tabir sayısı şiilerin zıttı tam mukabilinde olan yani onlar nasıl sevgide guluba gitmişlerse bunlara ehl-i e, nasibiler de ne düşmanlıkta ne yapmışlardır guluba gitmişlerdir Evet. Ali radıyallahu an ilim ve nezaket ile nezahat ile birlikte kahramanlık ve zeka ile ün kazanmıştır. O yüzden e, Şialar mesela Şeyhul İslam ibn-i nasibi der. Kasıtları işte ehl düşmanı şeklinde niyetleri olur. O yüzden nasibi dediğinde Şiaların nasibi diye izafe ettiklerini duyduğunuzda bunu anlarsınız. E, Tabi Şeyhul İslam e, Ali radıyallahu Anh ve ehl Şialardan daha çok övmüştür neden daha çok ismini kullanıyorum? Çünkü Şeyhülislam'ın onları bir sürü şer'i övgüdür. Bunların övgüsü bid'i övgüdür. Dolayısıyla daha çok övmüş oluyor. Bu nispetle bu bağlamda bakacak olursak Şeyhülislam tamamiyle Beyti en çok savunan ve değerlerini hakkıyla veren alimlerimizden biriydi. Evet. Öyle ki müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu Ebu'l-Hasan'ın bulunmadığı bir problem ile karşı karşıya kalmaktan Allah'a sığınırdı. Nahilcilerin kullandıkları meselelerden bu öyle bir problem ki onu çözmek için ebul Hasan yok diye bir söz dahi meşhurdur. Ali'den rivayet edildiğine göre o şöyle de dermiş. Yüce Allah'ın kitabına dair bana soru sorunuz. Bana soru sorunuz. Allah'a yemin ederim ki gece mi gündüz mü indiğini bilmediğim bir ayet dahi yoktur. i̇bn Abbas radiyallahu an dedi ki sağlam bir kimse bize Ali'den, Bir rivayet nakledecek olursa onun rivayetine hiçbir şeyi denk kabul etmeyiz. Yine ondan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Rivayetin lafızlarına dikkat edin. Ona daha sonra talik düşeceğiz. Evet neymiş o rivayet? Ben Kur'an'ın tefsiri ile ilgili ne öğrendimse Ali bin Ebi Talib'den öğrendim. Evet, bu İbn Abbas'ın sözü olarak naklediyor Şeyh İbnü Taymiye evet, şey İbnü'l-Seyyib. Evet. Ömer radıyallahu anh'ın aralarında halifeyi tayin etmek üzere adam gösterdiği şura üyelerinden birisiydi. Abdurrahman bin Avf halifeliği ona teklif etti. Fakat o bir takım şartlar olmadan kabul etmeyeceğini söyledi. O da bu şartların bazılarını kabul etmedi. Daha sonra Osman'a beyat etti. Ali ve diğer insanlar da ona beyat ettiler. Osman radıyallahu anh'dan sonra halifelik için ona beyat edildi ve nihayet Kufe'de hicri 17 Ramazan 40 gecesi şehit edildi. Allah ondan razı olsun. Evet Bu müfessirlerden e Birincisi olan Ali İbni Ebi Talib'in neydi? Özgeçmişiydi tabiri sahilse veya bazı malumatlardı kendi şahsiyle alakalı. Şimdi ikincisi İbni Mesud radıyallahu anh. Evet özellikle İbni Mesud ve İbni Abbas'a daha çok dikkat etmemiz gerekir Ali radıyallahu nispetle. Çünkü İbni Mesud ve İbni Abbas'tan bize daha çok nakiller gelmiştir ve onların medreseleri ki birazdan deneyeceğiz daha çok gelişmiştir. evet Tam adı Abdullah bin Mesud bin Gafil el-Icli'dir. Annesinin adı um, Umm-ı Abd'dir. Bazen ona da nispet edildiği olurdu. Çünkü babası cahiliye döneminde ölmüştü. Annesi ise İslam'ın gelişine yetişmiş ve Müslüman olmuştu. İslam'a ilk girenlerdendi. Biri Habeşistan'a diğer Medine'ye iki hicret yapmış Bedir ve daha sonraki gazalarda da hazır bulunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'ın 70 küsur suresinin bizzat öğrenmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine İslam'ın ilk dönemlerinde şüphesiz ki sen öğretilmiş bir delikanlısın demiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Kur'an'ı indirildiği tazeliği ile okumayı arzu ederse o Ummu Abd'in oğlunun kıraatı gibi okusun. Evet bunların yani kaynaklarını da oku rivayetlerin. Evet. İlki Ahmed'de, ikincisi İbn Mace'de. Evet. Sahih-i Buhari'deki bir rivayete göre İbn Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı da biliyor ki ben aralarında Allah'ın kitabını en iyi bilenlerden birisiyim. Yine o şöyle demiştir. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah adına yemin ederim ki Allah'ın kitabından indirilmiş bütün surelerin ben nerede indirildiklerini biliyorum. Allah'ın kitabından her ne ayet indirilmişse şüphesiz ben onun kimin hakkında indirildiğini de biliyorum bir kimsenin Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini ve develerin onun yanında beni götürebileceğini bilirsem şüphesiz deveye biner onun yanına giderim. O yüzden tabii böyle latife babından tartışılmıştır. İbn Mesud mu daha büyük müfessirdir? İbn Abbas mı? Mesela İbn Mesud'un sözünden yola çıkarak İbn Mesud'da demişlerdir. E tabii ki daha çok bahsa ihtiyaç var ama Allah'a halim racı olan sanki İbn Mesud İbn Abbas'tan daha büyük alimdir tefsirde. Evet i̇bn Mesud radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmet edenlerden birisiydi. O peygamberimizin nalınlarını, abdest suyunu ve yastığını korumakla görevliydi. Öyle ki Ebu Musa el-Eşari şöyle demiştir. Ben ve kardeşim Yemen'den geldik. Uzunca bir süre kaldığımız halde Abdullah bin Mesud'un peygamberin ehli beytinden birisi olduğunu zannediyordu. Çünkü onun da annesinin de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girip çıktıklarını görüyordu. Buhari. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında çokça bulunmasından ötürü ondan ve onun tutum ve davranışlarından etkilenmişti. O kadar ki Huzeyfe onun hakkında şöyle demişti. Ben davranışları, hareketleri, yol gösterişi Peygamber'e umm Abd'in oğlundan daha çok benzeyen bir kimse bilmiyorum. Buhari. Ömer bin el-Hattab onu Kufe'ye, Kufelilere dinlerini öğretmek üzere göndermiş. Ammar'ı da emir olarak görevlendirmiş ve şöyle demişti. Her ikisi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının en değerlilerindendir. Siz bu ikisine uyun. Daha sonra Osman onu Kufe'ye vali tayin etmiş, arkasından onu göreninden alarak Medine'ye geri dönmesine emretmişti. Abdullah bin Mesud Medine'de 32 yılında vefat etti ve Baki'de defnedildi. Baki dediğimiz bu Mescid-i Nevi'ye yakın şu anda sahabelerin de 10 bin sahabe olduğu söylenen mezarlıkta. Evet. Bakir denen Bakir mezarlı. Evet. O sırada 70 küsur yaşındaydı. 3. Abdullah bin Abbas. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası oğlu olup hicretten 3 yıl önce dünyaya gelmiştir. Evet. Bu da işte yeryüzüne gelmiş geçmiş en büyük müfessirlerden bir diğeridir. Abdullah bin Abbas. Özellikle İbn Abbas'a daha çok dikkat edeceğiz. İbn Mesud. Allah alem raci olan ki dedemimiz gibi daha çok bahse ihtiyaç var. Her ne kadar İbn Mesud daha alim olsa da tefsirde İbn Abbas'tan Ancak i̇bn Abbas'tan gelen nakiller i̇bn Mes'tan Abbas'tan nispetle daha çok olduğu için özellikle i̇bn Abbas'ı da çok iyi bilmemiz gerekir. Evet okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında büyümüştür. Çünkü hem onun amcasının oğluydı hem de teyzesi Meymune peygamberimizin hanımlarındandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bağrına basmış ve Allah'ım ona hikmeti öğret. Bir rivayette de kitabı öğret diye dua etmişti Buhari. Evet. Peygamberimize abdest suyunu hazırlaması üzerine de Allah'ım sen onu dinde fakih kıl. Ona dinin inceliklerini öğret diye dua etmiştir Buhari abdest. İşte bu mübarek dua sebebiyle o tefsir ve fıkıhın yayılmasında etkili bu ümmetin pek büyük bir ilim adamı haline gelmiştir. Çünkü Yüce Allah onu ilme tutku ile bağlanmaya, ilim tahsili için gayret göstermeye, onu öğrenmek ve öğretmek için de sabır göstermeye muvaffak kılmıştı. O bu yolla pek üstün bir mertebeye ulaşmış oldu. O kadar ki müminlerin emiri Ömer bin Hattab onu meclislerine çağırır, onun görüşünü kabul ederdi. Muhacirler İbne Abbas'ı çağırdığı gibi niçin bizim çocuklarımızı çağırmıyorsun deyince onların... İbne Abbas'ı çağırdığın gibi evet. Niye Çağırmıyorsun çabuk? deyince ona şöyle dedi: Bu olgun ve yaşlıların gencidir. Onun çok soru soran bir dili, iyice kavrayan, akleden bir kalbi vardır. Daha sonra onları bir gün huzuruna davet etti. Onlara kendisinin farkında olduğu hususları göstermek amacıyla ile İbn Abbas'ı da beraberinde oturmak üzere çağırdı. Ömer radıyallahu an yüce Allah'ın Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde Nas suresi 1. ayet hakkında nedir diye sordu. Kimileri yüce Allah bize Mekke'yi fethetmeyi nasip ederse kendisine hamd edip ondan mağfiret dilememize emretti dedi. Kimileri de sustu. Bu sefer Ömer İbn Abbas'a sen de böyle mi diyorsun diye sordu. İbn Abbas hayır dedi. Ömer peki ne diyorsun diye sorunca İbn Abbas şu cevabı verdi. Burada söz konusu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ecelidir. Yüce Allah ona Allah'ın yardımı ve Mekke'nin fethi demek olan fetih geldiği takdirde bu senin ecelinin alametidir diye bildirdi. Bunun üzerine sen de hamdiyle Rabbini tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çokça kabul edendir diye açıkladı. Ömer dedi ki benim de ona dair bildiklerim senin bildiklerinden farklı değildir. İbn-i Mesud radiyallahu anh dedi ki i̇bn Abbas Kur'an'ın ne güzel bir tercümanıdır. Eğer o bizim yaşlarımıza erişirse bizden kimse onunla boy ölçüşemez. Bununla birlikte İbn Abbas Abdullah bin Mesud'dan sonra 36 yıl daha yaşadı. Ondan Bu da sonra, gösteriyor ki aynı zamanlarda kim daha büyük alimdi? İbn Mesud'una da bir işaret var. Evet. Ondan sonra elde ettiği ilim hakkında acaba ne düşünülür? İbn Ömer diye, Evet, bir de İbn Mesud'dan sonra oysa İbn Mesud onun zamanındayken böyle demiş İbn Abbas'a. Değil mi? na Abbas'tan sonra 36 yıl yaşamışsa onun elde ed ed edeceği ilmi bu 36 yıl süre içerisindeki elde edeceği ilmi varın siz düşünün. diyor. Evet. İbn Ömer bir ayet hakkında kendisine soru soran birisine İbn Abbas'a git, ona sor. Çünkü o hayatta kalanlar arasında Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilenleri en iyi bilen kimsedir demişti. Ata dedi ki: Fıkı itibarıyla üstün, haşiyet itibarıyla büyük İbn Abbas Meclisiyle boy ölçüşebilecek Bir meclis göremedim. Fıkıh öğrenmek isteyenler onun yanında Kur'an öğrenmek isteyenler Onun yanında şiir öğrenmek isteyenler onun yanındaydı Onların hepsine oldukça geniş Bir vadiden bilgiler sunuyordu Ebu Vail dedi ki i̇bn Abbas hac mevsiminde Emir olduğu sırada Osman O yüzden burada e, Söylediği gibi şiir öğrenmek isteyen de onun yanındaydı Vesaire mutuhaf gelmesin Yani müfessirlerin özellikle destek aldıkları ilimlerinden bir tanesi de Arap şiirine hakim olmaktı. Çünkü Kur'an'ın delalet ettiği anlamları en iyi bilmek için şiir çok önemliydi. E tabi bizim Türkiye'deki bu bu Said mantığı gibi hani direkt Kur'an sünnetten oku anlarsın mantığı yoktu. Sahabeler bunun farkındaydı. O yüzden İbn Abbas'tan bunlar sahih senetle rivayetler gelmiştir. Kur'an'da bir şey kime gizli kalırsa Arap şiirine dönsün diye. Evet. Osman radiyallahu anh tarafından hac emiri olarak görevlendirilmişti. Nur suresini okumaya başladı. Bir taraftan okuyor, diğer taraftan tefsir ediyordu. Kendi kendime şöyle demeye başladım. Ben bu adamın sözleri gibi bir söz duymadım. Böyle birisini görmedim. Eğer bunu İranlılar, Bizanslılar, Türkler dinleyecek olsalar, hiç şüphesiz Müslüman olurlardı. Osman radiyallahu anh 35 yılında hac emiri Ali radiyallahu anh'da Onu Basra valisi olarak görevlendirmişti. Ali radiyallahu anh öldürülünce Hicaz'a gitti, Mekke'de ikamet etti. Sonra oradan çıkıp Taif'e gitti. Taif'te 68, Hicri yılında 71 yaşında vefat etti. Evet şimdi dikkat edecek olursak kardeşler, Şeyh İbn Husayn Rahimullah bize sahabe tabakasından bahsetti. Sahabe tabakasından bahsetti. Şimdi ise bir başlık atıyor. Diyor ki e, tabiinden müfessir olarak ün kazananlar. Özellikle bizim iki tabakayı çok iyi bilmemiz lazım. Tabiin, e, Sahabe ve tabiin. tabakası. Şimdi biz e, şöyle bir giriş yapalım şu ana kadar anlattıklarına. Şimdi İbn-i Hüseyin Rahimullah dediğimiz gibi ilk tabakayı sahabeler olarak bize zikretti. O yüzden diyoruz ki müfessiller tabakalara ayrılmaktadır. Birinci tabaka sahabe tabakasıdır. Bu tabakanın mutlak olarak en meşhuru kimdir? Meşhur babında söylüyoruz. i̇bn Abbas radıyallahu anh humadır. Meşhur olarak sahabe tabakasının en meşhuru i̇bn Abbas'tır. Amcasının oğlu olan Ali radıyallahu anh onun tefsirinden övgüyle söz etmiştir. Ali radıyallahu anh. Tabi bu övgü sadece Ali radıyallahu anh'dan değil bilakis Birçok sahabe tarafından da bu övülmüştür İbn Abbas'ı Sallallahu Aleyhi ve Bunun en büyük nedenlerinden birisi tabii Aleyhissalatu Vesselam'ın ona yaptığı duadır. Aleyhissalatu Vesselam'ın kendisine yaptığı duadır. O yüzden ne demiştir Aleyhissalatu Vesselam İbn Abbas için? Allahum fakkihu fid-din ve allimhu'l-kitab. Allah'ım ona onu dinde fakih kıl. Bir de ona ne yap? Ona kitabı öğret. Tabi buradaki fıkıh ifadesi lügat anlamıyla fıkıhtır. Yani bugün işte ameli meselelerin fıkıh hıbabında değildir. Fıkıh yani genel manada fıkıhtır. O yüzden fakih hu din demiştir. Onu dinde fakih kıl. Dinin bütün hususlarını kapsar. Akide, fıkıh, tefsir. Değil mi? Bunların hepsini kapsar. Başka bir rivayette de allim hu tevil. Ona tevil öğret demiştir. Bu da tevil tefsir manasındadır. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'ı demiştir ki Allah'ın ona tev Kur'an tevil öğret. O yüzden de Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının da vesilesiyle onu yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük müfessirlerinden ve yakılmıştır. E dediğimiz gibi bir rivayette de Ali İbni Tevil diyor. Allah'ım ona tevil öğret. Yani tefsiri öğret. İbnü Hüseyin Rahimullah'ın da zikretmiş olduğu İbn Abbas'ın ben Kur'an'ın tefsiriyle ilgili ne öğrendimse Ali İbni Ebi Talib'den öğrendim. Dikkat edin böyle bir sözü var İbn Abbas'ın. Şimdi İbni Hüseyin'in zikrettiği bu rivayete Harik düşecek olursak diyoruz ki kardeşler bakın İbn-i Huseymin ne zikretti? Diyor ki i̇bn Abbas şöyle demiş. Ben Kur'an'ın tefsiriyle ilgili ne öğrendim? Salih İbn-i Ebi Tarip'ten öğrendim. Şimdi bu söze gelince İbn-i Huseymin bu sözlerine gelince şayet eğer diyoruz ki kardeşler şayet bu söz sahihse, bu rivayet sahihse ki bilmiyorum. Bu tevazu babındandır. Yine mehli diyoruz. Böyle bir rivayet naklediliyor. Eğer bu rivayet sahihse bu tevazu babındandır. Yani tevazu olarak söylenmişti i̇bn Abbas tarafından. <gülüyor> Çünkü bakın ilmini Şeyh, yani i̇bn Abbas radıyallahu anh ilmini kime nispet ediyor burada? Ali radıyallahu anh'a nispet ediyor. Eee... Ancak baktığımız zaman ilmini tamamıyla almamıştır Ali radıyallahu anh'tan. İlmin bir cüzünü almıştır ve şekle talebe ilişkisinde şöyle bir şey mes e e maruftur, meşrudur kardeşler. Bakın mesela diyelim ki ben gittim birisinden ilim talep ettim. Bir müddet ilim talep ettim ve o kimse bana ilimde birkaç ay temel verdi. İlmin usulünü verdi, mantığını yakalattı bana. Ben de o usul üzerine... İlim öğrendim, kendimi yetiştirdim, başka hocalara gittim, devamlı kendimi yetiştirdim ve büyük bir alim oldum. Tamam? Benim ilimin başlangıcını, temelini veren kimdi? Diyelim ki Mehmet isminde bir hoca. O Mehmet ismindeki hoca bana sadece ilimin temelini verdi. Ama o vesile olduğu için bana benim bana tabir sayisla temel attığı için ilmi bapta ben bütün öğrendiklerimi ne yapıyorum? Onu nispet ediyorum. Yani ben diyorum ne öğrendiysen Mehmet'ten öğreniyorum. Buradaki kastın nedir? Yani onun vesilesiyle. O bana temel verdi sağlam temel. Ben de ilmi onun üzerine bina ettim. Yani bu ilim e, ilimde talebe ile hoca arasında maruf bir usliptir. Allah-u Alem raci olan i̇bn Abbas bunu bu anlamda kullanıyor. Yani ne öğrendiysen alet İbni Ebi talihter öğrendim. Kastı yani o vesile oldu. O bana temel attı. Ondan destek aldım. Asıl itibariyle kastı bu. Çünkü neden kardeşler? Neden bunu diyoruz böyle? Çünkü dikkat edilecek olursa Ali radıyallahu anh hicri 40 yılında vefat etmiştir. Ali radıyallahu anh hicri 40 yılında vefat etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh humay ise 68 yılında vefat etmiştir. Yani Ali radıyallahu anh'ın vefatından sonra 28 yıl daha yaşamıştır İbn Abbas. Ve şüphe yok ki bu süre sarfı içerisinde birçok şare ilim talep etmiştir İbn Abbas Birçok ilim e, Elde etmiştir, ilmine ilim katmıştır Kendini yetiştirmiştir vesaire. Bu nedenle ilminin tamamını Ali radıyallahu anh'tan aldığı Bu manada söylenemez, mümkün değil Tabi bu aynı zamanda kardeşler Ali radiyallahu anh'tan çok da istifade etmediğini ettiğini de engellemez tabi. Buna da dikkat edeceğiz az önce söylediğim gibi. Ki özellikle İbn Abbas sahabelerin büyüklerinden e, ilim almada hırslı olduğu çok meşhurdu. Küçük yani az bir süre zarfı içerisinde de çok ilim etli, elde ettiğini mümkündür gayet mümkündür Çünkü ilme çok hırslıydı i̇bn Abbas radıyallahu anh. E bu büyük sahabelerden e, dört halifeyi biz ele aldığımızda kardeşler, şimdi sahabe tabakasında müfessirleri tanıyoruz. Biz şimdi büyük sahabelerden dört halifeyi ele aldığımızda Adı radıyallahu anh dört halife arasında ömrü en uzun olandı. Ömrü en uzun olan kimdi? Dört halife arasında Adı radıyallahu anh. Tı. Bu yönüyle de i̇bn Abbas kendisinden çokça istifade etmiştir bu yönüyle baktığımızda, Özellikle Ali radıyallahu anh İbn Abbas'a karşı özel bir sevgisi de vardı. Alimler diyor buna da dikkat çekerim. Kişi sevdiğine eğer ilim öğretecekse onunla, yani kişi birileri, birilerine ilim öğretiyorsa ki Ali radıyallahu anh öğretenlerdendi. E daha çok ne? Bu fıtridir. Daha çok sevdiği kişilere ne yapar? Özellikle önem gösterir. Bu bağlamda da dikkat edelim. O yüzden diyoruz ki özellikle Ali radıyallahu anh'ın İbn Abbas'a karşı özel bir sevgisi vardı ve onu birçok kişiden öncelikli tutuyordu, ehil görüyordu. Bu nedenle hilafet Ali radıyallahu anha geçtiğinde ne oldu? Hilafet Ali radıyallahu anha geçtiğinde İbn Abbas'ı Basra'nın idarecisi olarak ne yaptı? görevlendirdi. Ali radıyallahu anh'ın tefsirdeki ilmine gelince kardeşler, tefsirde de alim olduğu hususunda hiçbir şüphe yoktur, hiçbir ihtilaf yoktur. Ali radıyallahu anh'ın. O yüzden kendisi bugün e, bir gün Kufe'deyken mümbür üzerinde diyor ki, La yes'eluni ahadun an ayetin min kitabillahi illa ahbertuh. Diyor ki, bir kimse bana Allah'ın kitabından bir soru sormasın ki mutlaka ona dair ilmi haberler veririm, tefsirinden bahsederim diyor Ali radıyallahu anh. Bu da gösteriyor ki kendisi müfessiller arasındaydı. Sahabenin müfessilleri arasındaydı. Hatta orada bulunanlar arasında bakın bu rivayet de mevcuttur. Ali radıyallahu an minberde bunu söylerken aralarında e, haricilerden biri olan İbnül Kevva var. Haricilerden birisi kalkıp diyor ki Ali radıyallahu an bana so sorduğunuz zaman mutlaka o ilimden haber veririm. Kur'an'da hangi ayeti sorarsanız sorun haber veririm size iliminden derken Ibnul Kawa haris dari ayat kau kiri, dia berkata, "Wazariat Zura", ya, "Wazariat Zura". Dia berkata, "Ayat itu azariat" apa maksudnya? Dia segera bertanya. Ibn Abbas Abbas da diyor ki Rüzgarlardır Hemen ne yapıyor ayat itu apa? Dia diyor ki rüzgarlardır diye Hemen cevabını veriyor Dolayısıyla ayet ne oluyor O orang yang berhenti di tempat-tempat itu. Tolonglah O orang yang berhenti di Ali radiyallahu anh dediğine göre rüzgarlar oluyor. Yani rüzgarlara andolsun olmuş oluyor. Bunu da Abdurrezzak Musannab'da bu rivayeti görürsünüz kardeşler. Evet. Bir başka rivayette e, Ebu Tufayl diyor ki Ali radiyallahu anh'ın hutbesinde bulundum şöyle diyordu. Seluni, vallahi la tes'eluni an şeyin illa akhbartukum. Ve seluni an kitabillahi fe vallahi ma min ayatin, ve illa wa ana a'lemu e bileilin nezelet en binehârin. En fi sehlin, en fi ceberin Bana sorun, Ali radiyallahu anh Diyor ki bana sorun Ve vallahi bana sorduğunuz hiçbir şeyden Muhakkak ki her bir şeyden Muhakkak ki malumatlar veririm Bana Allah'ın kitabından sorun Vallahi hiçbir ayet yoktur ki Muhakkak ki ben o ayet gece mi indi Gündüz mü indi Düz ovada mı indi, dağılıkta mı indi Muhakkak bilirim diyor Ali radiyallahu anh hakim bunu müsterdek de rivayet ediyor ki, Kardeşler bakın dikkat edin Yani hakikaten Bu boşluk oldukça fazla. Geçenlerde de yine değinmiştik. E, geçen derslerde. Ne demiştik? Bakın yani yeryüzünde düşünün şu an sahabeler yaşıyor. Adı radıyallahu anh mesela Üsküdar'da oturuyor. İbn Abbas işte Fatih'te oturuyor. Değil mi? Abla ebni Mesud diyelim e, Kadıköy'de oturuyor vesaire. Ve bizim e, biz bir ayet bize işgal oluyor veya bir ayetin tefsirini öğrenmek istiyoruz ve gidip Ali radıyallahu anh bu ayetin tefsiri hakkında ne diyorsun diye sormuyoruz. i̇bn Abbas'a sormuyoruz, İbn-i Mesud'a sormuyoruz, diğer sahabelere sormuyoruz. Aslında şu an yaşadığımız durum e, dolaylı yönden bu halde kardeşler. Bu açık ve nettir. O yüzden bunun en büyük delili mesela hiç e, e, görüyor muyuz mesela Tehlif edilen birçok eserde yapılan birçok derste Mesela bir ayet tefsir edilirken Ali Radıyallahu anh'tan İbn Abbas Boğa koyunda ne demiş değil mi? Hatta yine tabir ne demiş? bunlar konuşulmuyor hiç bunlar bilinmiyor Tamamıyla e, bunlar tabir sahilse hani sanki nasıl bazı kitaplar olur tozlanmış raflara kaldırılmış hiç yüzüne bakılmıyor yıllarca Aynı şu durumda yani bu rivayetler bizim elimizde bunların bunların tefsire dair onlarca yüzlerce binlerce rivayet gelmiş sahibine tabirden ve bunların hepsinden gafiliz ne dediğini bilmiyoruz bu çok büyük bir ilmi, ilmi ayıptır çok büyük bir e, eksikliktir ilim talebesi için çok büyük bir eksikliktir çok büyük bir yanlıştır yani şöyle bakın düşünün ki İslam tarihinin gelmiş geçmiş en büyük müfessirlerine ulaşmamız mümkün e, elimizin altında tabir sayısı ve bunlara ne yapmıyoruz bakmıyoruz kardeşler. Ve bu büyük alimlere sormuyoruz. Yani miras elimizde. Bu mirasa dönmüyoruz, önemsemiyoruz. itina e, göstermiyoruz. O yüzden ilim ehlinin de dediği gibi. Bakın i̇bn Abbas, i̇bn Mesud, Ali radıyallahu diğer selef müfessilleri. Bunların bize e, tefsirde yaptığı nakillerde müthiş ilimler var kardeşler. Müthiş ilimler var. Hatta öyle istinbatı güzel, önemli kaydeler vardır ki bugün fıkıh usulünü yazıp veya tefsir usulünü yazıp kaydeleri ortaya koyan, koyan ilim ehlinin Kaidelerinin hemen hemen hepsi sahabelerde Yani şer'i kabul edilmiş, mukarar kılınmış Kaidelerinin hemen hemen hepsi Sahabe tefsirinde, selefin tefsirinde Açık ve net bir şekilde var Mesela umum, umum üzerine kalır Mutlak mukayyet meseleleri Amhas meseleleri, mücmen mübeyyan meseleleri Hepsi sahabede mevcut olan husus Bunların tefsirinde var olan husus Evet konumuza dönecek olursak ee, Dedik ki kardeşler E, Ali radıyallahu anh'ın tefsirdeki ilmi tartışılmaz. Kendisi Kur'an alimidir ki az önceki rivayetlerde zaten bunu ne yapmaktadır? Teyit etmektedir. Ancak kardeşler bakın e, bu alimleri tanımaya devam ediyoruz. Diyoruz ki ancak tefsir hakkında Ali radıyallahu anh'tan gelen rivayetler i̇bn Abbas'tan gelen rivayetlerden tahas biz baktığımızda bize e, nakil senetle gelen bunlardan senetle gelen tefsirlere baktığımızda İbn Abbas'tan gelen tefsirin Ali Radiyallahu Anh hanı sıfatla çok daha fazla olduğunu görüyoruz. En çok e, rivayet İbn Mesud'dan İbn Abbas'tan gelmiştir. İkinci olarak kimden gelmiştir? İbn Mesud'dan gelmiştir. Daha sonra kimden gelmiştir? Ali Radiyallahu gelmiştir. Bu üçsünü sıraladığımızda. Evet. Bu birinci tab tabaka dediğimiz gibi sahabe tabakasıdır. Ee, o yüzden dediğim gibi buraya vurguluyorum. Bunlar çok önemli bir e, e, tab burası çok önemli bir tabakadır. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Bakın neden kardeşler dikkat edin şimdi. Sahabenin tefsiri bizim için neden bu kadar önemli? Neden sahabenin sözlerini bilmemiz gerekir? Bakın birkaç tane illet zikredeceğim. Önemli olan. İllet zikredeceğim. Bu çok önemlidir. Bakın Alimlerin de dediği gibi, şimdi öncelikle sahabelerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden işitmiş olmaları ihtimali vardır. Ya direkt olarak işitmiş ihtimali vardır ya da sözünden sözlerinden çıkarımları vardır. istinbatları vardır. Bu birinci sebeptir sahabe tefsirinin neden bu kadar önemli olduğuna dair. Bakın kardeşler vallahi sahabe tefsirini bilmek o kadar lezzetlidir ki tabir sahilse. Bakın o kadar leziz bir durumdur ki sahabenin Yaptığı tefsirleri bilin, okuyun, ezberlemeye çalışın, sahi olanları tespit edin, istinbatlarına dikkat edin. Yani o kadar müthiş ki yani tamamiyle tabir sayısı tefsir ilminde ilim talebesine büyük bir özgüven kazandırıyor. Ve birçok tartışmalı konularda, münazaralarda veya işgal olan meselelerde fasıl oluyor. Yani arada ne oluyor? Tabir sayısı... Ee, Kestirici, keskin bir ne oluyor? Tabir sırası sonuç oluyor sahabenin tefsirini bilmen. Yani mesela düşünün ki ortada ilmi bir münakaşa var ve bakıyorsun ki sahabelerin ona dair yani sizin tartıştığınız veya öğrenmek istediğiniz veya problem gelen bir meseleye dair sahabenin direkt bir neyi var? Sözü var o ayete dair. O yüzden çok lezizdir. Bunu bildiğiniz zaman hakikaten tamamiyle ilim öğrendiğinizin farkına varıyorsunuz. Ve tabir sahilse bakın bunu kendi nefsinizde yaşarsınız. Sanki onların dizinin dibinde halkalarında oturmuş ee, hissi hissediyorsunuz içinizde. Yani bunu yaşıyorsunuz ve dediğim gibi en önemli faydalarından birisi e, büyük bir özgüven veriyor kişiye tefsirde. Büyük bir özgüven veriyor. Yani evet ayetin tefsiri budur, bitmiştir. Mesela bugün bakın çok basit bir örnek vereyim. Mesela bugün vida tehlike kimselere bakın vesiyah kursiyuhu semavati vel ard onun kürsü yani Allah'ın kürsü yeri ve göğü kapsamıştır ayetini tefsir ederlerken bazı bidat ehli ki özellikle muhtezile ve birçok farklı bidat ehli kimseler müfessirler hatta bidat tefsiri yapanlar buradaki kürsü kürsüye ilim demişlerdir yani Allah'ın kürsüsü yeri göğü kapsamıştır yani ilmi yeri göğü kapsamıştır ve maalesef ki bu insandır hata eder selefi bazı alimlerde hatta bazı selefi müfessirlerde bu tefsiri yapabilmişlerdir bu bidat tefsiri mesela İmam Taberi gibi İmam Taberi de tevil ediyor diyor ki buradaki ayetteki Allah'ın kürsüsünden maksat nedir İlimdir diyor yani onun ilmi yeri ve göğü kapsamıştır yine mesela baktığımız gibi mesela günümüzdeki e, İslamoğlu gibi mesela Bu bidat ehli kimseler de zaten bu türlü şeyleri tamamıyla bu türlü gaybi olayları özellikle işlerine gelmeyen meseleleri tevil ederler. O da buna yakın bir anlama ne yapıyor? Yoruyor. Ama bakın mesela İbn Abbas noktayı koymuştur. Onun kürsüsü Allah'ın kürsüsü iki ayağını koyduğu yerdir diyor. Anlatabiliyor muyum? İki ayağını koyduğu yerdir. Ve aklıma gelmişken söyleyeyim ilginçtir. Bidat ehli Mustafa İslamoğlu bu insan mesela bu ayeti tefsir ederken İbn Abbas'tan delil getirmiştir. Çünkü İbn Abbas'tan zayıf bir rivayet var. Onun kürsüsü yeri ve göğü kapsamıştır yani ilmi diyor i̇bn Abbas zayıf bir rivayette yani subhanallah benim hayatımda gördüğüm ee, en dengesiz bidat ehli kimselerden birisidir yani bu kadar bir insan dengesiz olur yani düşünün ee, bir ayeti sen tamamıyla bidat bir tefsir edersin ne zamanki gördüğün seleften sahabeden biri bunu söylüyor hemen o görüşlere yapışır ama baktığın zaman birçok binlerce ayeti tefsir etmiştir i̇bn Abbas hiç değinilmez bunlara veya diğer selefi alimler Ama nasıl kendilerine ki bu zayıf da olsa onlar için fark etmiyor. Şimdi ilginç olan şudur. Mesela diyelim ki bunu direkt i̇bn Abbas'tan getirdi. Sahih bir rivayet de olsa yine elle tutulur bir yanı olur. Yani zayıf sahihine bakmıyor. Hani düşün e, bu şeye benzer. Bakın kardeşler bir insan bu psikolojiktir aslında. Denizde boğulan bir insanın önüne kibrit çöpü atsan. Biliyorsunuz kibrit çöpü tahta olduğu için değil. Batmaz batmazası itibarıyla. Yani içi boş olduğu için batmaz. Psikolojiktir bu. Boğulan bir insan hemen elini atar oraya. Yani onun onu kurtarıp kurtarmayacağını hiç düşünmez. Yani denizde boğulmasa bir adam ona sorsan ki bu kibrik çöpü seni kurtarır mı? Yani deli misin der sana değil mi? Ama boğulan bir insanda bu psikolojiktir. Boğulan bir insanda psikolojiktir. Çünkü başka hiçbir çaresi kalmamıştır. Yüzmeyi bilmiyor ve gittikçe batıyor ve nefesi kesiliyor. Önünde saniyeli kibrik çöpü görse psikolojik olarak onu ele atar, el, elini ona atar. Acaba beni havada tutar mı, deniz üzerinde tutar mı diye. Anlatabiliyor muyum? Yani kibrit çöpün onu taşıyıp taşımayacağını hiç düşünmez bile. Şimdi bunlar da böyle. Yani baktığın zaman direkt ne yaparlar? Direkt mesela kendi bidatlarına e, uygun bir şey gördükleri zaman bu e, sayı zayıf olduğuna bakmaksızın alırlar. Bir de ilginç olan şudur. Normalde e, bir insanı düşünün aslı itibariyle zaten hadis inkarcılığı var değil mi? Bak hem hadis alıyorsun bak bu birinci şey hem de hadisinin zayıfını alıyorsun. Yani bu kadar dengesizlik alır hadis inkarısı bir insan hadis alacaksa bile mesela Yaşar Nuri Öztürk gibi en azından der ki bir tane hadisi ben kabul ediyorum yeryüzünde bir hadis vardır sahi kim bana yalan söylerse hakkımda cehennemdeki yerini hazırlasın mütevatıra ondan başka da kabul etmez. En azından hadis inkarısı böyle yaklaşsa dersin yine bak yeryüzündeki en sayı hadislerden hakikaten er. de bu yeryüzündeki kabul edilmiş en sayı hadislerdendir yani. En azından dersin ki bak adam yani en sahili senede aldı, yine dersin kendi yani buradan sana 0.1 puan veriyoruz dersin en azından, yani en basitinden. Yani bu insanlar hem hadis inkarcısı hem de sahih rivayet, zayıf rivayetlere ne yapıyorlar? Tutunuyorlar. Bakın bu şahsın mealine, görürsünüz bunu. Evet. Şimdi o yüzden dedik ki kardeşler bakın sahabenin tefsiri neden önemli? Birinci illet neydi bizim için? Bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ya direkt işitmiş ihtimalleri vardır, Ya da ne vardır? Ee, direkt işitmemişlerse de Resulullah'ın genel sözlerinden ne Çıkarımları vardır. Ee, o ayete dair o anki duruma şahit olmuşlardır. Bakın bu da çok önemli. Bir olaya şahit olmak farklıdır. Mesela diyelim ki iki, iki kardeş aralarında tartışıyor, kavga ediyor. Ben çıksam desem ki e, kavga böyle oldu. tamam? Ama başkası da o kavgayı başkasından duyup nakletse, bakın görenin o kavgayı nakletmesiyle, Duyanın nakletmesi arasında fark vardır. Doğru mu? Hatta duyan kimse bakın. işittiği kimseden. Yani işittiği kimse sahih bir insan bile olsa. Mesela diyelim ki Ahmet ile Mehmet kavga etti. Turan kardeşten işitiyorum ben o kavgayı. Turan kardeş de sika bir insan. Sika olmasına rağmen gören kişiyle kesinlikle eşit tutulamaz. Bakın bu çok önemli bir illettir. O yüzden bakın şimdi kardeşler sahabelerin. Dikkat edin bakın. Bu çok önemli bir usul vereceğim şimdi. Sahabelerin mücevred olarak tek tek tek tek tefsir hakkındaki görüşleri hüccet midir? Hüccet midir? Bazı alimlere göre asıl itibariyle sahabe tek başına hüccet değildir. Bir tefsir hakkında görüş söylerse ki bazı alimlere göre de hüccettir. Ama bakın kardeşler. Hüccet olmasa bile sahabeler tek başına hüccet olmasa bile mesela İbn Abbas'ın bir görüşü tek başına hüccet olmasa bile dikkat edin şimdi burayı. Hüccet olmasa bile başkasına göre daha racih midir? başkasına göre daha racihtir yani daha çok tercih şayandır. neden saydığım milletlerden dolayı birincisi nebi sallallahu aleyhi duyma ihtimali vardır o yüzden illetleri bileceğiz ki e, tartışma babında meseleyin e, yani meseleyi kesen noktayı tespit etmemiz için birincisi illetleri bileceğiz neden sahabenin tefsiri tercih şayandır? ve aleyhissalatu vesselamdan duyma ihtimalleri vardır başka o olayı bir zan bizzat şahit olmuşlardır olaylara O yüzden dersin ki en fazla şunu dersin. Tamam i̇bn Abbas'tan ben bir kavil getirdim. Bu ayetin tefsirine, tefsirinin bu olduğuna dair. Sen de ona muhali bir e, tefsir yaptın değil mi? Şimdi şöyle bir itiraz gelirse tamam i̇bn Abbas kat'i hüccet değil ki. O zaman aman ne olur? Tamam kat'i hüccet değilse de tercih nedir asıl itibariyle? Daha çok şayandır. Tabir sahihse bu bir sıfır önde olmaktır meseleyi. E, meselenin hak oluşuna isabet etmede bir sıfır önde olmaktır bu usul tamam o yüzden diyoruz ki bir aleyhissalatu vesselam'ı duyma ihtimali vardır sahabelerin işitmemişse bile inen o ayete o anki duruma o anki ortama şahit olmuştur nebi sallallahu aleyhi ve sellemin o anki durumunu ve yine genel olarak sünnetini bilmektedirler yine hitabın kendileri hakkında inmiş olan kişilerin durumlarını bilmişlerdir çünkü bazı ayetler var Kime bina iniyor? Kişilere bina iniyor. Ben o kişiyi bizzat görüyorum. Onunla beraber yaşıyorum değil mi? Ve o an onunla birlikteyim belki. Bakın bu da çok önemli. Bu da başka bir illet. Başka illet yine Kur'an'ın kendisiyle inmiş olduğu Arap dilini en iyi bilen. Lafızların delalet etmiş olduğu anlamlara en güzel şekilde vakıf olan kimselerdi bunlar. İşte bütün bu öze, öze, özellikler ayetlerin manalarını, ayetlerin maksatlarını idrak etmede, anlamada başkalarından çok daha fazla anladıklarını ortaya koymaktadır. O yüzden bakın kardeşler bilinçlişine Aleyhisselatu vesselamu duym e, Aleyhisselatu vesselamdan almış olma ihtimalleri veya sözlerinden genel olarak anlama ihtimalleri. Yine ayetlerin kişiler hakkında iniyor ve bu kişilerle birlikte beraber olmaları. Yine Arap dilini en iyi şekilde ne yapmaları bilmeleri. Bütün bu kayneler bunların tefsirinin diğerlerinin başkalarının yaptığı tefsire ki bunlar müfessirler de olsa, selefi müfessirler de olsa daha şayandır bunlara nispetle. Evet, O yüzden sahabelerin bu durumu kardeşler, yani bu bu husus cedel kabul etmeyen tartışma kabul etmeyen bir olgudur. Bakın mesela alimler Şöyle diyor, bakın bu da bir illettir. Mesela diyorlar ki düşünün ki Aristo'nun bir kitabı. Şimdi Aristo'nun kitabı e, güçlü ifadeler, güçlü ibareler kullanan bir kitaptır. Bil mi? Maksadı ancak belli bir dirasetten sonra elde edilir. Şimdi bugün bir insan gelse aslı itibariyle, bakın her zaman aslı konuşuyoruz. E, Aristo'nun herhangi bir cümlesini tefsir etse bize ve bunun düştüğü, tefsir ettiği e, o anlam... Aristo'nun talebesine ters yani bir cümle düşün Aristo'nun kitabından talebesi başka bir şekilde tefsir ediyor değil mi? Sonradan e işte Aristo'dan bin sene sonra gelen birisi de başka bir şekilde tefsir ediyor değil mi? Ve sen geliyorsun diyorsun ki hayır bu adam Aristo'nun bütün talebelerinden daha iyi bilir Aristo'nun bu kastını. Asıl itibariyle bu asla muhaliftir kardeşler. Bu asla nedir? Muhaliftir. O yüzden sahabeler de Aleyhisselatu vesselamın talebesiydi. Dolayısıyla onun tefsirini en iyi bilirdi. Şimdi mesela müteahhit bir kimsenin bakın dikkat edin. Aristo'nun mesela bir sözünü tefsir eden ama ileriki dönemlerde gelen yani Aristo'nun talebesi değil de ileriki dönemlerde Aristo'nun kitabını okumuş ve Aristo bu cümleden bunu kastetmiştir diyen bir insan. Aristo'nun talebesinden farklı bir anlam yüklüyorsa Aristo'nun talebesinden daha iyi bilmesi mümkün müdür? Cevap evet mümkündür. Ama bakın dikkat edin. Ancak mümkün olmakla birlikte aslın dışındadır. Asla muhaliftir. Yani mümkün olmakla birlikte zayıf, zayıf bir ihtimaldir. Çünkü bu kişi şeyhini daha iyi tanımakta, kasıtlarını ve yine uslubunu daha iyi bilmektedir. Yani biz bir aile içerisinde bile değil mi? O ailenin kendisine has bir ıslah bile biliyoruz. Bakın kardeşler bu çok önemli. Mesela düşünün ki senin baban bir kelimeden bir şey kast ediyor evde devamlı kullandı. Değil mi? Sonra babanın o ifadeyi bir gün kullanıyor. Senle arkadaşın yan yana oturuyorsunuz. Ya baksana diyorsun baban ne dedi? O diyor oğlu diyor ki yok baban bu babanın kastı bu. Sen diyorsun ki olur mu ya babanın kastı bu. Anlıyor musun? Yani bu asla muhalefte bu mümkün değil. Şey mümkün olmak da birlikte pardon mümkün olmak da birlikte zayıf bir ihtimaldir. O yüzden her kavmin, her ortamın ıslahı kendisine hastır ve bu ıslahı en iyi bilenler o ortamı yaşayanlardır kardeşler. İşte bu bağlamda sahabeleri e, düşündüğümüzde hayat boyu Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte olmuşlar ve her duruma hazır olmuşlardır. Evet, devam edelim. Tabiin kısmına. Evet. Tabiinden mufessir olarak ün kazananlar. Evet. Tabiinden tefsir bilgileriyle meşhur olmuş pek çok kimse vardır. Bunların bir kısmı A. Mekkelilerden bunlar İbn Abbas'a Abbas'a tabi olanlardı. Evet. Mücahid, İkrime ve Atabin Ebü Rabah bunlardandır. B. Medineliler. Bunlar Ubey bin Kab'a tabi olanlardı. Zek bin Eslem, Ebül Aliye, Muhammed bin Kab el-Kurazi gibi. C. Kufeliler, Bunlar da İbn Mesuda tabi olanlardı. Katade, Alkame ve Şabi gibi. Şimdi birazdan bunlara biraz değineceğiz ama kısacası şöyle kardeşler. Mekke'de tabir sayıysa medrese dediği bir ekol. Yani bir Mekkeliler ekoli. Biliyorsunuz sahabeler dağıldı. Mekke, Medine'ye değil mi? Kufe böyle bölgelere dağıldılar. Ve bunlar e, tabiin geldiler. Bunların dizinin dibinde ilim talep etmeye başladılar. Bunların yanında okumaya başladılar ilmi. Tabir sayıysa bunların her birinin ne? Medreseleri oldu. Ekolleri oldu. i̇bn Mesud'un Mesut'un ashabı değil mi? Eee i̇bn Abbas'ın ashabı e, ve bunların talebeleri ne yaptılar? E, tamamıyla e, başlı başına bir ekol oldular. Büyük bir, dev bir ekol oldular bunlar. E, dolayısıyla bu tabakaları bilmemiz bizim için e, tefsir iliminde çok faydalı olacaktır. Evet devam edelim. Bunlardan iki kişinin Mücahid ile Katade'nin kısa biyografilerini verelim. Evet. Şimdi Tabiin tabakasından da iki kişinin ikisini veriyor. O da Mücahid ve Katade neden? Çünkü bunlar Tabiinlerin en büyük ve en meşhur alimlerinden. Evet. 1. Mücahid. Özellikle İmam Mücahid bu çok önemlidir tefsirde. Evet. Adı Mücahid bin Cebir el Mekkidir. Evet. Mahzum oğulları kabul es oğullarından es-Saib bin Ebis Saib'in azatlısıdır. Evet. Hicretin 21. yılında dünyaya geldi. Kur'an tefsirini İb İbn Abbas radıyallahu anh'dan öğrendi. İbn Abbas'ın has talebelerinden yani. Evet. İbn İshak ondan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Ben Mushaf'ı Fatiha'dan sonuna kadar İbn Abbas'a 3 defa arz ettim. Her bir ayet başında onu durduruyor ve ona ayet hakkında soruyordum. Süfyan es-Sevri şöyle derdi. Sana tefsir rivayeti Mücahid'den diye ulaştığı takdirde o sana yeter. Bakın Süfyanis Sehri gibi büyük bir alim ne diyor? Eğer tefsir sana Mücahid'den geliyorsa o sana yeter. Yani bunları hiçbir zaman mutlak anlamda anlamayın. Çünkü biliyorsunuz Sedef'in türlü usufları maruftur yani. Hani mesela ne deriz? Biz İbn-i Hüseyin dediğin zaman akarsular durur. Bunlar maruftur. Bu demek değildir. Söylediği harfiyen hüccettir. O yüzden mesela bütün ümmete muhalif bazı tefsirler gelmiştir İmam Mücahid'den. Bidat. Bidat olduğu katili. Mesela biz onları maymuna çevirdik. Bakın Subhanallah ya insanın aklına geliyor. Yani insan söylemeden edemiyor. Yani mesela düşün İslam'ın. Maymuna çevirdik ayetini. Burada şey olarak çevirdik. Yani onların ahlaklarını, e, şeylerini hani e, suret olarak değil. Ve İmam-ı Cahedden bu gelmiştir sahih olarak. Ve bunlara yapışıyorlar bu insanlar. Ya yani inanılmaz. Yani çok inanılmaz bir durum yani. Ha nereye koyacaksın bunu bilemiyorsun yani. Evet. E dediğim gibi o yüzden hani bunların söylediği mutlak anlamda değildir. Bakın mesela bu bidata düşenlerden bir tanesi bu bu görüş olarak tabi müptedi ebeden değil yeryüzünün en büyük alimlerindendir İmam Mücahit. Bizim söylemek istediğimiz kasıt şudur. Ee, İmam Mücahit her ne kadar övülse de bu mutlak anlamda her söylediği doğrudur değil. i̇bn Abbas'ın dahi bazı tefsirleri kabul edilmemiştir. O yüzden bakın kardeşler bazı hususlar var çok yanlış biliniyor. Mesela diyorlar ki Allahümme fakkıhu fiddin, alimu tevhil. Nebi s.s. dedi ki Allah onu dinde fakih kıl, ona tevhili öğret. Tamam İbn Abbas tefsirde ne diyorsa bitmiştir o, kabul edilir. Böyle bir şey yok. İbn Abbas'tan öyle tefsirler gelmiştir ki ümmetten hiç kimse razı olmamıştır ona. Yanlıştır, yanlış oldu. Açık tefsirler gelmiştir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ona dua etmesi ve onun alim olması ayrı bir şey. Söylediklerinin tek tek asanki Allah katından vahiymiş gibi kabul edilmesi ayrı bir şey. Böyle bir şey mümkün değil. Evet bunlar alimdir. Yeryüzünün en büyük alimleridir. En değerli insanlardır. Ama bunların sözleri mutlak anlamda nedir? Her haliyle hüccet değildir. Ha, e, Bu demek değildir de tabi bunlardan e, hüccet de değildir ve hiçbir zaman bidat da çıkmayacaktır. Yanlış görüşte çıkmayacaktır. Bu da değil. Olabilir. İnsandır. Beşerdir. Bidat görüş çıkabilir. Evet. Şafii ve Buhari onun tefsirlerine itimat etmiştir. Evet. Buhari sahihinde ondan çokça akil davulmuş. Evet. Çok bu, hemen Buhari sahihinde Çok çanakilde bulunmuştur tefsir bölümlerinde vesaire İmam mücayetten çok çanakil bulunmuştur. Evet. O yüzden bakıyorsunuz bakın. Biz diyoruz mesela bakın diyoruz ki Bukhari müslim, değil mi? Mesela Bukhari müslim okuyun, bu mantıkla dini öğrenin. Denen insanlara bakın çok açıktır. Dikkat edin o kadar ince bir latife var ki burada diyorlar ki Bukhari müslim okuyun böyle öğrenin dinizi. Bakın çok basit bir şey söylüyorum. Bukhari Müslüm okuyoruz. Güzel. İmam Bukhari'nin bizler kendisi İmam Mücahit'ten nakil yapıyor. Direkt onların sözünü sıkıyor. Al sana Bukhari okuyorum. Bak Bukhari bana bir menheç veriyor. Ne yapıyor? Direkt İmam Mücahit'in sözlerini naklediyor. Bak İmam Mücahit tefsirde böyle demiştir. Şöyle değil ha. Senet bakımından değil hani. İmam Mücahit diyor ki Allah Resulü böyle demiştir. Böyle bir şey yok. İmam Mücahit'in direkt kendi göçlerine çokça nakil demiştir. Bu kadar basittir olay. Evet. Zehebi onun tercümesinin sonlarında şunları söylemektedir. Mücahid'in imamlığı ve onun söylediklerinin delil oluşu üzerinde ümmet icma etmiştir. Evet, bak söylediklerinin delil oluşu üzerinde ümmet icma etmiştir. Görüyor musun? Nasıl ifadeler? Ama bakın bunlar dediğimiz gibi hepsi mutlak ifadelerdir. Tek tek sözlerinin harfiyen hüccet olduğu anlamında değildir. Evet. Mekke'de 104 yılında 83 yaşında secde halindeyken vefat etti. Evet. 2- Katade. Adı Katade bin Deamme Es-Sedû'i. Olup- Sedûsi, evet. Yani Sedûsi olup Basralıdır. 61 yılında anadan doğma kör olarak dünyaya geldi. İlim talebi hususunda büyük bir gayret gösterdi. Güçlü bir hafızası vardı. Öyle ki o kendisi... Sübhanallah yani ümmette çok gelmiştir böyle ama insanlar, büyük âlim olanlar. O yüzden Allah azze ve celle belki onların tabir sayısıyla görmesini aldı. Ama onlara çok büyük bir hafıza verdi. Kabiliyet verdi. Mesela Şeyh Binbaz gibi. Ondan önce Şeyh Muhammed bin Rahim gibi. Bunlar aslımızın en büyük alimlerinden de ama amalardı. Yine şu anki suutta yaşayan müftü gibi, Abdulaziz Ali Şerif gibi. Bunların hepsi alim insanlar. Evet. Öyle ki o kendisi hakkında şöyle demiştir. Bana hadis nakleden hiçbir kimseye benim için bir daha tekrarlar mısın asla demedim. Kulaklarım neyi duyduysa mutlaka onu kalbimde, onu belirledim. Bakın düşünün. Benim için bir daha tekrarlar mısın demedim bana biri hadis naklederken. Ben sana hadis nakledildiğim bir daha tekrarlar mısın demedim. O yüzden ben hala bugün bile yeryüzünde yaşayan insanlar tanıyorum. Hatta bir tanesi var günde 30 ile 50 hadis arasını senetle ezberliyor. Öyle insanlar tanıyorum bizzat. 30 ile 50 hadis arasında ezber yapan günlük senetleriyle. Evet. İmam Ahmed onu söz konusu etmiş ve uzun uzadıya anlatmıştır. Onun ilmini, fıkhını, tefsir ile ilgili farklı görüşlere dair bilgisini yayıp durmuş. Onu hafız ve fakih diye nitelendirmiş ve şöyle demiştir. Onun önüne geçecek bir kimse bulabilmek ihtimali çok azdır. Onun gibi bir kişi belki bulunabilir. Evet. Yine İmam Ahmed onun hakkında şunları söyler: O Basralılar arasında en çok hadis bellemiş birisiydi. Her neyi işittiyse onu bellemiştir. Muvasıt şehrinde 117 yılında 56 yaşında vefat etmiş. Evet kardeşler. Bu da ikinci tabaka hemen buna dair de bazı maramatlar verelim. Evet şimdi müellif İbn Hüseymin Rahimoğlu'la ilk tabak olan sahabelerden söz ettikten sonra ikinci tabaka olan tabiinden ne yapıyor söz ediyor. Tabi'nin tabakasında tefsirde meşhur olarak en önde gelen kişi kimdir? En önde gelen kişi sahabede kimdir? İbn Abbas dedik meşhur bağımında. Tabi'nde ise İmam Mücahid'dir kardeşler. Buna dikkat edeceğiz i̇bn Abbas'ın talebesi olan İmam-ı Hicretin 104. yılında 83 yaşındayken ne yapmıştır? Vefat etmiştir. Tefsirde İslam tarihinin en büyük imamlarındandır. Bu nedenle Sufyan Es-Sevri onun için ne diyordu? İzâ câeke et tefsiru an mucahidin fe hasbuke bihi. Tefsir sana İmam-ı Mücahid'den geldin mi bu senin için tamamdır. Bu senin için yeterlidir. E, İbn-i Hüseyin de bunu zikretmişti ama bunun kaynağını zikretmemiştir kardeşler. Bu taberi de Taberi'de ve senedde hasandır bunun. Evet. Ee, e, evet İbn Abbas da baştan sona ne yapmıştır? Kur'an'ı 3 e, defa okumuştur. E, ve İbn Teymiye de onun hakkında çok övgülerde e, bulunuyor. O yüzden yani ilim bunlarsız bunlarsız olmaz kardeşler. Evet. E, İmam Mücahit'ten daha sonra Said İbni Cübeyr gelir kardeşler. Bakın İmam Mücahit'ten sonra tam İbnü'l-Seym'in katadı zikreti. Tamam biz sonra meşhur olarak Büyük halim olarak Said ibn-i gelir. Bunlara da dikkat edeceğiz. Bakın zaten kardeşler hani hep diyoruz ya sahabe ve tabi'in müfessirleri denelim. Bunlar zaten özellikle 8-10 kişi etrafında yoğunlaşmış. Yani çok fazla ilim talebesini yoracak bir durum yok. Evet yorar ama çok fazla yoracak bir durum yok. Bunları tanıyacaksın tabakalarını ve bunlardan gelen nakillere dikkat edeceğin, Tekrar edeceğin Önemli olanlarını ezberleyeceksin vesaire. Sen ne olursun? Tefsirde fakir olursun. Bu kadar açık ve nettir. Tefsirde fakir olursun. Eee Evet dediğimiz gibi İmam Mücahid'den daha sonra Said İbni Cubeyir gelir. O da Hicri 95'te vefat etmiştir. Ancak bazı nedenlerden dolayı öldürüldüğü için kendisinden İmam Mücahid'in aksine çok fazla istifade edilememiştir. Kendisinden çok fazla istifade edilememiştir. Kendisi bazı nedenlerden dolayı, üzücü nedenlerden dolayı öldürülmüştür. Evet İmam Mücahid ise tam aksine kardeşler Said İbni Cubeyir'den Çok daha fazla hocalık yapma imkanı bulmuştur. Bu nedenle de ondan üstün olmuştur bu anlamda. Çok fazla hocalık yapma imkanı bulmuştur. Tefsir dersleri verme imkanı bulmuştur. Tefsir dersleri verme ile meşhur olmuştur İmam Mücahit. Evet dediğimiz gibi İmam Mücahit İbn Abbas'ın en başta gelen talebelerindendi. Zaten bakın kardeşler iki tefsir medresesi çok meşhur olmuştur iki tefsir. Şimdi bizimle temyeeye baktığımızda tefsir medreselerini ne yaptı saydı bize dedi ki Mekkelilerden, Medineler ve Kufellerden. Ancak biz bunu şu şekilde toparlayacak olursak diyoruz ki bakın iki tefsir medresesi çok meşhur olmuştur. Bunlardan birincisi Mekke medresesidir. Bu tabakaları da iyi bilmemiz lazım. Bakın bir Mekke medresesi var biliyorsunuz. Sahabeler dağıldı. Bunların ne yaptı? Bunlara binlerce insan iltifat etti. Bunların yanına gittiler. Dizlerinin dibinde oturdular tabiînler. İlim halkaları kurdular, tefsir halkaları kurdular. Şimdi bunlardan birincisi Mekke medresesidir en önemlilerinden. Bunlar kardeşler kime tabi olanlar? İbn Abbas ekolü. İbn Abbas'a tabi olanlar Mekke. İbn Abbas'a tabi olanlar işte bunlardan biri de İbnü'l-Seym'in dediği gibi kimdir? İmam Mücahit'dir. O zaman bakın bir, Mekke ekolü başında kim var? i̇bn Abbas. Değil mi? Bunların, bu ekolün takip eden, yani tabi olanların en başında da kim gelir? İbn-i Abbas'ın ekolün, İmam Mücahit İkinci medresesi ise meşhur olan Kufe medresesi kardeşler. Kufe medresesidir, yani Kufe ekolüdür. Bunlar da İbn-i tabi olanlardır. O yüzden asli itibariyle biz iki medreseye itibar alıyoruz. Tamam? Mekke ve Kufe medresesi. Yani i̇bn Abbas ekolu İbn-i Mesud ekolu. E, i̇kinci medrese işte dediğimiz gibi Kufe medresesidir. Kufe ekolüdür. Bunlar da i̇bn Mesud'a tabi olanlardır. Mesela İbn-i de dediği gibi Katade buna bağlıdır. Yine kimi örnek verebiliriz? Alkame. Al tamam. Bunlardan bazılarıdır. Kata'dede tefsirdeki en büyük imamlardandır tabii İbnus Sıeymin'in de söylediği gibi. Hatta kardeşler bakın İmam Kata'de Tilmiz'deki sahih seneple gelen rivayette kendisi hakkında diyor ki, bakın kendisi akında, mafil Kur'anî ayetüm illa waqat semi'etu fi hâshi'ya. Kur'an'da hiçbir ayet yoktur ki mutlaka onunla ilgili bir bilgi işitmiştir, işitmişimdir diyor. Bakın kendisi hakkında bunu söylüyor Evet dediğimiz gibi ee, İmam Katade'de büyük tefsir alimlerindendir Ve Kufa Ekolü'nden olup İbni Mesut'un Ashabındandır Ancak bakın dikkat edin burada hoş bir ee, malumat var Diyoruz ki kardeşler Kufa Ekolü Kufa Ashabı hakkında Şöyle bir durum söz konusu Bakın buna dikkat edin şimdi Tefsir okurken buna dikkat etmemiz gerekir Kufa Ashabı hakkında şöyle bir durum var İbni Mesut'un ashabında Tefsir yapanlar İbni Mesut'un ekolünü takip edenler Tamam Bunun yolundan gidenler, İbn Mes'ud'un halkalarına oturanlar, İbn Abbas'ın ashabına nispetle yani daha azdır tefsir yapanlar. Bakın Bir yerde İbn Mesud, doğru mu? Bir yerde de İbn Abbas. Şimdi İbn Abbas'ın talebeleri var mı? Var. İbn Mesud'un da talebeleri var mı? Var. Şimdi bunlar İbn Abbas'tan ilim öğreniyorlar. İbn Mesud'un talebeleri de İbn Mesud'tan ilim öğreniyorlar. Dolayısıyla kendileri de artık müfessir oluyorlar ve tefsir yapmaya başlıyorlar. Kur'an'ı düşünüyorlar, ayetlerin arasını cem ediyorlar, hadislerle tefsir ediyorlar. Kendileri de büyük bir müfessir oluyor. Yani sadece İbn Abbas böyle dedi demiyorlar. Ne yapıyorlar? Kendileri de artık tefsir yapıyorlar. Nasıl bugün İbnü Seym'in bir tefsiri yapıyor. İmam Taberi bir tefsir yapıyor. İbn Kesir bir tefsir yapıyor tefsir yapmaya başladılar. Sözlü olarak ders vermeye başladılar. Alim oldular, müfessir oldular. Ancak bakın, İbn Mes'ud ashabında tefsir yapanlar İbn Abbas'ın ashabına nispetle daha az olmuştur tefsir yapanlar. İbn Mes'ud ashabı tefsir yapmaktan, tefsir etmekten daha çok İbn Mes'ud yapmış olduğu tefsirleri nakletmekle uğraşmışlar. Bakın, İbn Abbas'la İbn Mes'ud ashabı arasında ne gibi bir fark var? İbn Mes'ud'un ashabı kardeşler daha çok İbn Mes'ud'un Tamam, işittikleri tefsirleri nakletmeyle uğraşmışlar. Onunla meşgul olmuşlar. İşte i̇bn Mesud bu ayet hakkında böyle dedi. i̇bn Mesud bu ayet hakkında böyle dedi. Bu kelime hakkında böyle dedi. Biz de senetle zikrederken İbn-i Mesud'un talebesini zikrediyoruz. Sonra İbn-i Mesud'u zikrediyoruz senet olarak. Ama i̇bn Abbas'ın talebeleri böyle yapmamışlar. Hem i̇bn Abbas'tan gelen tefsirleri bize nakil etmişler. Hem de kendileri de ne yapmışlardır ayrıyetten? Tefsir etmişlerdir. Tamam Yani böyle bir farklılık vardır. O yüzden İbn Abbas'ın e ekolu daha çok tefsir yapmışlardır. Hatta bazı tefsirlerde kardeşler hani öyle ki artık müfessir olmuşlardır. Bazı tefsirlerde şeyhleri olan İbn Abbas'ın tefsirine muhalefet edenler olmuştur. Çünkü müşte değil. Dediğimiz gibi İbn Abbas'ın tefsirini sen mutlak olarak harf harfine ücret, her halükarda kabul edemiyorsun. O yüzden onların talebelerinden dahi İbn Abbas'ın yaptığı tefsiri muhalefet edenler olmuştur. Farklı tefsir yapanlar olmuştur. Yani aralarında ihtilaf olmuştur. Tabii şuna da vurgu yapalım. Daha çok aralarındaki ihtilaf e, zıtlık ihtilafı değil. Yani birbirine ters olan ihtilaf değil çoğunlukla. Daha çok e, ne ihtilafıdır? Çeşitlilik ihtilafıdır ki buna ileride tefsir usulü derslerimize değineceğiz. Evet kardeşler. Evet, ee, anlattıklarımızı kısaca toparlayacak olursak, bu tabakaları özetleyecek olursak, birinci tabaka sahabe tabakasıydı. Bu tabaka Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden ve birbirlerinden rivayet etme tabakasıydı. Hem Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden hem de birbirlerinden rivayet etme tabakasıydı, rivayet etme nesliydi. Ve aynı zamanda dirayette de dirayette oldukça bu kimselerde fazlaydı. Yani sahabeler ayetleri anlamada iştahat ettiler, tefekkür ettiler, görüşler beyan ettiler ve kimi zaman aralarında ihtiraf ettiler. Ayetleri düşündüler, e, cem ettiler vesaire. Daha sonra ikinci tabaka olan tabiin tabakası geldi. Bu nesil de sahabeye talebelik etti. Bu nesilde de aynı şekilde rivayet ve dirayet tefsiri oldukça fazlaydı. Tabiin ihtidat etti aynı şekilde. Görüşlerini ortaya koydular, tefsirler yaptılar. Hatta bazen şehirlerinden ne dedik? Farklı Tefsirler yaptılar, şeyhlerine muhalefet ettiler. Bir üçüncü tabaka olarak etba-ı tabi'nin tabakası var. Bunlarda da aynı şekilde rivayet ve dirayet tefsiri oldukça fazlaydı. Daha sonra ne oldu kardeşler? Daha sonra etba tabi'nden sonra dördüncü tabaka geldi. Dördüncü tabaka geldi. Bunlar da daha çok geçmiş tabakaların tefsirini rivayet etmeye başladılar. Şimdi sahabe tabakası geldi, tabi'nin tabakası geldi doğru mu? Tabi tabi'nin tabakası geldi. Sonra dördüncü tabaka gelince bakın dikkat edin. Dördüncü tabaka gelince ne oldu biliyor musunuz? bunların ee, tabakaların tefsirlerini rivayet etmeye başladılar o yüzden baktığınız zaman hep o zamanda ne oldu artık senetler başlamaya başladı e, ondan sonra bunların ardından ne oldu şöyle bir dönem geldi kardeşler bu dördüncü tabaka arasında tefsirde ihtiyar sahibi yani tefsirde görüşler arasında tercih sahibi pek fazla değildi yani ne yapıyorlardı daha çok dördüncü tabaka ne dedik sahabe tabi ve tabi tabi sözlerini nakilleydi. o yüzden bakın Tefsirdeki nakilere dördüncü tabakadan itibaren senet sayılır sahabeye kadar. Dördüncü tabak o yüzden neyle uğraşmış? Sahabe tabi'in ve tabei tabi'nin sözlerini senetle bize nakletmeyle uğraştı. O yüzden hani işte tefsirde görüşler arasına bakıp düşünüp ayetleri cem edip bir görüş ortaya koymadılar. Ta ki İmam İbn-i Cerir Et-Taber'i geldi. Onun dönemiyle tefsirde İslam tarihi tefsir ekolünde... Tamamıyla tabir sahilse yeni bir dönem başlamış oldu. Çok hayırlı bir dönem başlamış oldu. Yani İmam Taberi geldi ve ne oldu? Ee, bir tefsir yazdı, içinde tefsirleri tertibe koydu, tercih yaptı, münakaşaları koydu, görüşleri zikretti tek tek ve tüm ayetlerin e, sırayla tahlil etti, siyah, sibak, usul, kaideleri isimlendirdi vesaire. Bize bir tefsir koydu ve tefsirin anası diye isimlendirildi onun tefsiri. Birçok alim tarafından İmam İbn-i tefsiri tefsirlerin anasıdır diye tefsir, e, tefsir etti. Sistemleştirdi yani. Evet tefsiri sistemleştirdi. Tabir sahilse akad akademileştirdi. Tertibe düzene koydu. görüşlere zikretti. Hatta ne yaptı? Sahabeler arasındaki ihtilafları sikretti. Senetleriyle ihtilaflar arasında münakaşa yaptı. Kendi tercih yaptı. Hatta kendisi birebir sahabeye mukarebe etti. Tabiini mukarebe etti. Ve böylece yeni dönem başladı. Ondan sonra da zaten peş peşe tefsirler çoğaldı geldi ve ta ki günümüze kadar böylece sürdü. Evet. inşallah burada bırakıyoruz. Önümüzdeki dersteki konumuz ne? Kur'an'daki muhkem ve müteşabihlik meselesi. İnşallah önümüzdeki derste buradan itibaren devam edeceğiz vallahi aleyhimüsselam efendimiz Muhammedin ve shalom.